Ee, benim e, anneannem var dul umreyi şey, mahlepsiz umre yapabilir mi? tekrarlayabilir misiniz efendim? Ee, benim anneannem um, e, dul mahrem umre yapabilir mi hanım hocalarla? anladım evet teşekkür ederiz efendim hayırlı akşamlar diliyoruz hemen soralım hocam Olkan diyor ki <gülüyor> anneannem <delikanlı. gülüyor> dul diyor eşi yok ölmüş yani dedesi ölmüş umre yapabilir mi? yapabilir yani Diyanet İşleri Başkanlığının hac organizasyonuyla veya güvenilir bir şirket hac organizasyonuyla yapabilir. Evet.